Efendim bugünkü programımızda yine gönderdiğiniz mesajların yol göstericiliğiyle programımızı sürdürmeye çalışacağız. Bir saat boyunca devam edecek olan birlikteliğimizde programın hemen başında bize nasıl ulaşabilirsiniz, e-mailler nasıl gönderebilirsiniz onu tarif edelim. Efendim e-mail adresimiz çocuk deyip geçmeyin atburcefem.com.tr. Yahut da daha kolay ve pratik bir yol tarif edelim www.ademgunes.com sitesine girdiğinizde web sitemizin sağ üst köşesinde Adem Güneşe Sor butonuna tıkladığınızda sorularınız göndereceğiniz sorularınız bize ulaşacaktır. Efendim dünden yarım kalan mesajlar var idi, gönderdiğiniz mesajlar var idi. Onları cevaplandırarak programımızın geri kalan kısmını sürdürmeye çalışalım. Türkan Hanım'ın bir mesajı var. Türkan Hanım şöyle bir soru soruyor. Biz 5 kişilik bir aileyiz. 16 ve 11 yaşlarında 2 tane kızımız ve henüz 30 aylık bir oğlumuz var. Oğlumuz son zamanlarda kız elbiselerine merak saldı. Etekleri giyiyor ve çıkarttırmıyor. Biz çıkartmak istediğimizde de hırçınlaşıyor. Ayrıca ablalarının makyaj malzemeleri ile ayakkabıları ile fazla ilgileniyor. Annesinin başörtülerini alıp başına takıyor. Makyaj malzemelerini eline geçirince sürüyor. Saçlarına toka takmak istiyor ve ablasının saç presini ve eline geçirdiği maşa gibi malzemeleri saç presi gibi kullanmaya çalışıyor. Bu bizi fazlaca endişelendiriyor. Bu konudaki tavsiyeleriniz ne olur? Bize yardımcı olursanız minnettar kalırız demiş Türkan Hanım. Türkan Hanım hiç endişe edecek bir durum değil bu durum. Yani 30 aylık bir çocukta bir erkek çocuğu tabii siz bir anne olarak onun e, ablalarına özeniyor olmasından birden paniğe kapılmışsınız ama paniğe kapılacak bir durum yok. Yani çünkü çocuğunuz şu anda davranış kopyalama evresinde ve etrafında da davranışı kopyalayacağı kim var iki tane ablası bir de annesi var babası da çok defa işte dolayısıyla onların yaptığı şeylere özeniyor hele ki ablalar anladığım kadarıyla makyaj malzemeleri var cincik var boncuk var vesaire var çocuk tabi ki bunlara ilgi alaka duyacak yani bu duyduğu ilgi alaka da çocuğun cinsel kimliğinin değişmesine neden olacak gibi bir korkunun içerisine girmeyin sakın Ha ne yapın mümkün olduğunca ablalarıyla konuşup Çocuğun ilgi ve alakasını çekecek efendim, makyaj malzemelerini, takılarını vesairelerini biraz göz önünde olmayan bir yerlere kaldırmasını sağlayabilirsiniz. Ama buna bile gerek yok. Çünkü bu dönem çocuğun cinsel kimlik kazanım dönemi değildir. Çocuk yani başörtüsünü takıyor olması ya da incik boncukla oynuyor olması kendisinin kızlığa doğru bir merak saldığı için falan değil. Ya etrafındakiler hep öyle olduğu için hiç endişe duymayın. Birazcık babasıyla fazla vakit geçirmesi için çaba sarf edin, babasıyla gitsin, babasıyla gelsin, efendim babasıyla daha çok birlikte olsun. Hiç endişe edecek bir durum değil bu durum, onu söyleyeyim. Efendim Aynı konu, benzer konu daha var. Efendim şöyle soruyor dinleyicimiz, merhabalar Adem Bey, iki çocuğum var, büyük olan 7 yaşında tatlı bir kızım, küçük olan ise 3,5 yaşında o da aynı tatlılıkta bir oğlum. Kızımı yetiştirirken fazla zorlamadan ona bazı şeyleri öğretebildik. Ve hala aynı şekilde devam ediyor. Ama oğlum da bana biraz sorun yaşıyoruz gibi geliyor. Bazı hareketlerini ablasından görerek onun gibi davranıyor. Bilgisayarda kız oyunları oynaması, müziğe eşlik ederken kız gibi oynaması, oyuncaklarının yarısını ablasının oyuncaklarından alması gibi. Bu arada oğlumla iletişimim, Kızım kadar yakın değil, annesine çok daha iyi, benim de acaba ona karşı daha mı yakın olmam lazım, acaba annesiyle ben mi çok büyütüyoruz, zamanla normale döner mi, yardımlarınızı bekliyoruz demiş dinleyicimiz. Evet evet siz de biraz abartıyorsunuz, 3 yaş dönemi de yine çocukların cinsel kimlik kazanım dönemi değildir. En yakınındaki can olduğu kişi kim ablası ablası ne yapıyor oyunlara giriyor e, kız oyunlarına giriyor çocuk nereden bilsin ki ondan başka ve erkeklerin de oynayabileceği oyunlar olduğunu o oyunlar ablasından görüyor ve oynuyor. Oyuncaklarla nasıl oynandığını kendisinde model olarak ablasını görüyor ablası oyuncaklarla oynarken bir oyuncakla nasıl oynandığını ondan görüyor ve onun oyuncakları daha cazip oluyor. Efendim tüm bunlar sizi endişeye sevk edecek bir şeye neden olmasın endişeye sevk etmesin ama son satırınızda bir şey söylemişsiniz şöyle diyorsunuz acaba ona karşı daha mı yakın olmam lazım evet evet ona karşı daha yakın olmanız lazım hatta şu satırınızı okuduğumda da içim sızladı bu arada diyorsunuz oğlumla iletişimim kızım kadar yakın değil. Efendim Kız çocukları kendilerini sevdirirler, cıvıl cıvıldırlar. Oğlan çocukları biraz bu yönde yeteneksizdirler, böyle biraz kaba sabadırlar. Nasıl yapacaklarını, kendilerini nasıl sevdireceklerini bilmezler. Anne babalara burada tavsiye ederim ki kız çocuklarının cazibesine kendilerini kaptırarak erkek çocuklarını ihmal etmesinler. Erkek çocuklarının sevgiye ve ilgiye en az kız çocukları kadar ihtiyaçları vardır. Özellikle babalara seslenmek istiyorum ki aman kızı olan babalar yönlerini kızlarına doğru değil birazcık da oğullarına doğru dönsünler çünkü siz hem kız babasısınız hem de oğlan babasısınız oğlunuzla ilgilenin çünkü oğlunuz efendim ileriki yaş dönemlerinde erkekliği sizden öğrenecek babalığı sizden öğrenecek ev idaresini sizden öğrenecek şu anda eğer kopukluklar yaşarsanız çocuk sizi kopyalamaz efendim bir model olarak da Önünde bir erkek olmadan kendi başına yetişir. O da ileride daha başka problemlere sebep olabilir. Ama endişe etmeyin söylediğiniz problem öyle ciddi bir problem değil. Bir problem değil daha doğrusu. Efendim bir sonraki sorumuz şöyle. Hava Hanım'ın mesajı. Özgüvenle ilgili yazınızı okudum diyor Hava Hanım. Çok da hoşuma gitti. Kızım bu sene birinci sınıfa başladı. İlk iki gün derslerini biraz zorlansa da yaptı. Ama daha sonra ne okulda ne de evde hiç yapmamaya başladı. Bugün veli toplantısında öğretmenine sorduğumda çok iyi, çok akıllı ve eli de yazısı da yani gayet iyi dedi. Ancak dik kafalı ben yapmam, yapmak istemiyorum diye konuşan şımarık bir çocuk dedi. Bunun sebebi de özgüveninin çok yüksek olduğunu, şımarıklığının giderilmesini söyledi. Yazınızı okudum ancak tam ne yapabilirim? Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. İnanın ne yapacağımı tam bilemiyorum. Anlayış, değerlere saygı dediğiniz için de sizinle paylaşmak istedim demiş Hava Hanım. Şimdi özgüven sahibi olmak aslında şöyle bir şey. Çocuğun kendi içinde kendini kilitlemesi haline biz özgüven diyoruz. Yani öyle çok övünülecek, çok takdir edilecek bir özellik. Değildir aslında özgüven. Neden? Özgüven değil, çocuğun içerisinde güven duygusu olması lazım. Çocuk, kendine güveniyor olmanın verdiği cesaretle değil, hayır, içinde oluşmuş olan güven duygusunun verdiği, efendim, büyüklükle hareket etmesi lazım. Ki bu güven duygusu da hani hep diyoruz ya, çocukların ilk dört yılında anne ile kurdukları güven ilişkisinin bir neticesidir. Eğer anne vaktinde çocuğuna eğer her ihtiyacını karşılamış, efendim onu cezalandırmamış ezmemiş, hırpalamamış yıpratmamış ve çocuğuyla birlikte yatabilme büyüklüğünü göstermiş, onun kendisine yapışıp kalacağı endişesini taşımamış, anne çocuğunu emzirmiş, kucağına almış sevmiş ve etrafın kendisine söylediği Çocuk sana bağımlı olur sözlerine kulaklarını tıkamış ve doyasıya çocuğuna kendisini verebilmiş ve çocuk da doyasıya anneden istifade edebilmiş ise çocuğun güven duygusunun ilk adımı anneyle atılmış demektir. Böylesi bir çocuk geniş bir çocuktur. Duygu dünyası da geniş, bakışı da geniş, ufku da geniştir. Böylesi bir çocuk tedirginlik içerisinde olan bir çocuk değildir. Annesinden kendisince ihanete uğramamıştır, cezalandırılmamıştır, ezilmemiştir ki çocuk tedirginlik nedir bilsin. Çocuk eğer ilk dört yılını böylesi annesinden özellikle güven soluklamış ise, hani ben radyo programlarında hep şunu söylemeye çalıştım, özellikle annelerin çocukları emzirmesi, Çocuğun anneyi emiyor olması süt içmesi maksadıyla değildir. Tamam süt içiyor, güzel, karnı doyuyor. Evet sütün içerisindeki bir takım efendim, etmen maddeleriyle çocuk hastalığa karşı korunuyor. Kanser riskine karşı korunuyor. Efendim birçok hastalıkları çocuk yeniyor. E yeniyor tamam bunlardan çok daha önemli olan bir şey var. Çocuk anneyi emerken güven emiyor anneden. Huzur ve sekine emiyor anneden gevşetiyor bütün duyularını hissedebilme yeteneği kazanıyor çocuk anneyi emerken dolayısıyla biz güven duygusu dediğimiz şey çocuğun aslında iç dünyasında dengeli, huzurlu ve efendim hissedebilme yeteneğinin kazanılmış olduğu hale diyoruz özgüven ise çocuğun kendi kendini manipüle ettiği, çocuğun kendi kendini sıktığı etrafa karşı bir mücadele içerisinde yaparım, ederim, çatarım diye çocuğu kırbaçlandığı haller çocuğun özgüven halleridir efendim şimdi okulda öğretmen diyorsa ki efendim, çocuğunuz aşırı bir özgüven içerisinde ve birazcık da galiba kelimelerden de onu anlıyorum ulaşamıyor öğretmen çocuğa halbuki güven duygusu içerisinde olmuş olsa çocuk güven duygusu içerisinde olan çocuk etrafla uyum içerisinde olur öğretmenini hisseder efendim yapabileceği şeyleri de bilir yapamayacağı şeyleri de endişeye kapılmaz halbuki özgüven içerisindeyse çocuk birçok şey yapar, başarır çok akıllıdır, çok zekidir ama uyumsuzdur etrafa karşı çünkü kendini kilitlemiştir dışarıya doğru duyu dünyasından, dışarıdan gelen sinyallere karşı kendisini kapatması lazım ki efendim, başarıya kendisini odaklasın ve öğretmenin bir başka cümlesi de şımarık diye söylemiş çocuğuyla alakalı olarak havanımın bunların çözülmesi lazım diye söylemiş. Buradan anlaşılıyor ki çocuğunuzun öğretmeni zorluk çekiyor, çocuğunuzla zorluk çekiyor. Efendim burada yapacağınız şey yeniden güven duygusu inşası havanım. Yeniden güven duygusu. Evinizdeki yaşamınıza bir bakmaya çalışın. Acaba evinizde çocuğunuza karşı çocuğunuzu başarıya doğru, çocuğunuzu efendim bir takım şeyleri yapmaya doğru acaba çok mu manipüle ediyorsunuz babası tarafından sizin tarafınızdan veya başka kişiler tarafından yahut da efendim çocuğunuzla kurduğunuz iletişimde dikkat edin ceza ve mükafat prensiplerine göre mi çocuğunuzu adam etmeye çalışıyorsunuz yani çocuğunuzu kendisini korumak zorunda bıraktığı bir hali mi çocuğunuza yaşatıyorsunuz. İşte bunlar çocuğun içeride kilitlenmesine sebep olabilecek haller. Yapacağınız şey yeniden güven duygusu kazandırmak. Sükunet ve sekine içerisinde çocuğunuzu evin içerisinde sükunet ve sekineye doğru götürmeye çalışmak. Yapacağınız birkaç şey söyleyeyim. Örneğin eğer evinizde televizyon varsa ilk başta duyu dünyasının çocuğunuzun açılabilmesi için televizyonu kaldırmanızı tavsiye ederim. Eğer evinizde internet var ise yine çocuğunuzun Duyu dünyasının hissedebilme yeteneğini yeniden kazanabilmesi için internetten uzaklaştırmanızı tavsiye ederim. Efendim çocuğunuzu incitiyor, kırıyor, azarlıyor, cezalandırıyorsanız çocuğunuz içe doğru bu acıları hissetmemek için duygu dünyasını kullanmamaya çalışıyordur. Bu alışkanlığınızdan siz de vazgeçin. Çocuğunuzu incitecek davranışların içerisinden çıkın. Efendim evin içerisindeki bu da en önemlisi yaşamı yavaşlatın. Hızlandırılmış bir yaşamın içerisine sokmayın çocuğunuzu. Hadi hadi hadi çabuk çabuk çabuk acele acele acele acele iş yapmayın ve çocuğunuzdan da böylesi davranışlar beklemeyin. Evinizin içerisinde davranışlarınız yapacağınız işler yavaş ve sükunet içerisinde gitsin. Efendim tüm bunları yaparak aslında yapmanız lazım gelen şey çocuğunuzun duygularında hissedebilme yeteneğini kazandırmanız ve bunu kazandırırken de aynı zamanda babayla birlikte de davranışta da disiplin içerisine sokmanız gerekir. Evde kurallar belli olması lazım. Kaçta ne yapılacak bu çok belirgin olması lazım ve bu kurallara da baba tarafından da evin hane halkının da uygulanıyor olmasında efendim kendisi de bunu işlevsel halde tutması lazım babanın da. Dolayısıyla kurallar kısmında da baba hayatın içerisinde, evin içerisinde Olmuş olması lazım. Tüm bunları nasıl yapacağız hocam. Bir radyo programında bu kadar şey söylediniz. Ben bunları nasıl yapacağımı bilemiyorum diyorsanız da o takdirde mutlaka bir uzmanla görüşüp bu süreci uzmanla takip etmenizi tavsiye ederim. Efendim bir sonraki dinleyicimizin mesajı biraz uzunca bir mesaj ama okumak istiyorum. Oğlum bu sene birinci sınıfa başladı. İlk hafta şehir dışında olduğumuz için ikinci hafta öğretmenimizle tanışma imkanımız oldu. Disiplinli bir hanım olduğunu duyduğumuz öğretmenimizin sınıfta bağırması, daha sonra çocukları tehdit etmesi, geç kalırsanız veya derslerinizi yapmazsanız sizi koridorda bekletirim gibi ve hatta bazı çocukları tahta önünde bekletmeye başlaması oğlumu tedirgin etti. Ve bunların hepsi o kadar kısa zamanda gelişti ki, üç günde eve gönderdikleri kağıda ceza ve ödüle dayalı bir eğitim istemediğimi yazdığım için beni sorgulamaya kalktı. Ben de kendisine empati yapmasını, ceza alan, o tahta önüne çıkan çocuğun yerine kendisini koymasını ve neler hissettiğini sordum. Aldığım cevap maalesef ki hala cezayı savunduğu ve 32 kişiyi idare etmenin kolay olmadığını söylemesinden ibaretti. Ve bize karşı da isterseniz alın çocuğunuzu gidin gibi tehditlerde bulundu. Sonuçta bu öğretmene hem üzüldüm hem de acıdım. Ama elinde olan 32 çocuğa daha çok üzüldüm. Şu andan itibaren ne yapmalı? Nasıl bir duruş sergilemeliyim? Başka bir öğretmen... Düşünsem alternatifim olmadığını görüyorum. Bundan sonra oğluma nasıl davranır zaman gösterecek ama çok endişeliyim. Hocam bizlerin sizin sayenizde hayata ve insanlara bakışımız o kadar değişmiş ki Allah ebeden razı olsun Rabbim o insanların da kalplerini ve ufuklarını açsın. Çünkü öğretmenlerimizi o kadar dar düşünceli buldum ki o kağıtta yazılı olanlar onu müfettiş karşısında sıkıntıya sokacak derdindeydi o ceza verdiği çocuğun duygu dünyasını değil orada çocuklara verdiği hasarı gözlerini kapatmıştı demiş dinleyicimiz şimdi burada çok şey söyledik çocuk dünyasından uzak yetişkinlerle ilgili ve çocuklarla baş başa kalan özellikle öğretmenlerle ilgili veya çocuk esirgeme yurtlarında çocukların bir arada bulunduğu yerlerle yuvalarda kreşlerde anaokullarında ilgili bir takım şeyler söylemeye çalıştık ve söylüyoruz da şimdi aslında söylenecek o kadar çok şey var ama dinleyicimizin sözleri de çok tesirli öğretmene çok üzüldüm diyor yani çok üzülmek lazım elinde öğretmenlik yapabilme becerisi bulunmadığı halde kendisine çocuk teslim edilmiş olan öğretmenlere çok üzülmek lazım ve dinleyicimiz devam ediyor o öğretmene üzüldüğüm gibi elindeki 32 tane öğrenciye de üzüldüm. Evet çocukları sindirerek, bağırarak, hele ki bir bayan öğretmenin bağırması, erkek öğretmenin bağırmasından daha yıkıcıdır. Neden yıkıcıdır? İncecik sesiyle eğer bir bağırırsa çocuğun dünyasını alt üst eder. Öğretmen öğrencisine bağırarak, sindirerek, kapı önüne koyarak, cezalandırarak, Tahtaya çıkartıp da tahta önünde tek ayak üstünde beklettirerek bir insanın insana yapabileceği en kötü muameleleri çocuğa yaptırarak ve öyle yaparak da masum çocukların karşısında iktidarını ilan ettikten sonra ders anlatmaya çalışıyor olması bir öğretmenin öğretmenlik yeteneğinin olmadığının işaretidir. Efendim öğretmenlik bir duyarlılık işidir, duyu işidir. Duyularla çocuğa hitap ediliyor ise o takdirde çocuk ancak alıcılık kapısını açar. Ne olur bu bir anlaşılsa dünya üzerinde birçok ülkede yani bırakın çocukları cezalandırmayı çocuğun duyu dünyasına hitap ederek onun kişilik ve karakteri efendim, zedelenmesin diye çırpınarak çocuk yetiştirilmeye çalışılırken biz nereden almışız böylesi bir yol ve yöntemi bilemiyorum. Ama bir heyecanım var bir mutluluğumuz var o da bu yeni çıkan referanduma sunulmuş olan anayasa metninin içerisinde devletin görevlerinin tanımlanmasının içerisinde devlet çocuğa karşı suistimal ve şiddetin önlenmesinde kendisine bir görev orada biçmiş yani şiddetin önlenmesiyle alakalı devlet bir görev üstlenmiş durumda şu anda. İşte belki de veliler olarak ne yapabiliriz kısmı şurada çok önemli o da şu ceza aslında bir şiddettir toplumsal kabul görmüş efendim şiddetin adına biz ceza diyoruz eğer bir şiddet toplumsal kabul görmüş ise ona biz aslında ceza diyoruz ceza ismini konmuş toplum eğer kabul etmişse onu Efendim, hak hakikati vesaire gibi bir takım şeyler söylüyor ise o takdirde o şiddet ismini değiştiriyor ona ceza deniliyor. Yasalarla da eğer bir şiddet yasalarla da korunuyorsa ona da ceza diyoruz. Ama pedagojik olarak baktığımızda toplumsal kabul görmüş şiddetin adına ceza deniliyor. Ama toplum şiddeti kabullenmemesi lazım. Kabullenmemesi lazım ki sokakta kolundan çekerek, tokat atılarak yürütülen bir çocuğun karşısına bir duyarlı kişi çıkıp ne yapıyorsun sen demesi lazım. Halbuki ne kadar toplumsal kabul görmüş değil mi çocuklara yönelmiş olan şiddet? İsteyen çocuğunu tokatını atar, otobüse bindirir binmeyen çocuğa. Efendim oyuncakçının önünde kendisini yere atan bir çocuğa babası bir tane patlatır, kucağına alır götürür. Hiç kimse de dönüp bakmaz. Neden? Toplumsal kabul görmüştür çocuğa yönelmiş olan şiddet ve onu da kenarda izleyenler işte babası cezalandırdı. Yahu ne cezalandırması çocuğu dövdü, çocuğu ruhunu incitti. Yok hayır eğer toplumsal kabul görmüşse hiç kimse kılını dahi kıpırdatmadan o sokaktan gelip geçiyor ise bunun adına ceza demişiz. Ne demek bir çocuğu efendim tahtanın karşısına çıkarttırıp da tek ayak üstünde 30 kişilik sınıfın karşısında orada kişiliğini darbe vurmak ne demek? Olur mu böyle bir şey? Efendim yeni çıkan anayasada belki bütün velilerin çocuğa karşı duyarlı kişilerin mutlaka yapması gerekli olan şey şu olması lazım ki şiddetin tanımlaması nedir diye efendim devletin, milli eğitimin kurumlarını mutlaka sorgulaması lazım. Madem ki yeni çıkan anayasada devlet şiddeti öner diye bir tedbir var, efendim bir görev üstleniyor. O takdirde ben sormak istiyorum. Şiddet dediğiniz nedir sevgili devletim? devlet şiddeti önlerse şiddet nereye kadar şiddettir hangi çizgiden sonra size göre ceza başlıyordur ceza şiddet ile ikiz bir kardeştir bazen kılık değiştirir adına şiddet denilir bazen kılık değiştirir adına ceza denilir şiddet ben ceza bir şiddettir dolayısıyla belki de milli eğitim bakanlığına milli eğitim yetkililerine veliler bu fırsattan da istifade ederek şiddetin tanımlamasını sorması lazım şiddet nedir Nereye kadar şiddet? Nereden sonra ceza olarak tanımlıyorsunuz? Bunu lütfen söyler misiniz diye. Eğer bir çocuğun sınıfın tahtasının karşısına çıkartılıp 30 kişinin karşısında tek ayak üstünde durduruluyor ve bunun adına da ceza deniliyor ise, efendim ben orada bir uzman olarak hemen devreye girer, hayır bu bal gibi de şiddettir, çocuğu onursuzlaştıran bir şiddettir, böylesi bir öğretmen de öğretmenlik yeteneğine sahip değildir derim bir uzman olarak. Efendim belki de burada yapılması gerekli olan şey milli eğitim yetkilerine, efendim okulda, okul aile birliğiyle birlikte böylesi anlayış içerisinde çocukları eğitmeye çalışan öğretmenlere, eğiticilere, efendim kreşler, anaokullar yahut da rehabilitasyon merkezleri, çocuk sığınma yurtlarında özellikle çocuğu adam etmek için böylesi yöntemler kullanan kişiler su yüzüne çıkması lazım. Çocukla baş edemiyorsan başka bir iş yapın. Başka bir iş yapın, oralarda belki daha başarılı olacaksınız. 30 kişiyi idare etmek için bağırıp, çocuğu kovup, ceza verip, eğer bu işi başaracağınızı düşünüyorsanız, insana yapılacak muamele değildir bu. Burada devlet yetkilileri mutlaka harekete geçmesi lazım. Şiddetin tanımı mutlak suretle yapılması lazım. Efendim, toplumumuz cezayı da böyle, böyle toplumsal bir kabul görülmüş bir hoşgörü gibi. Zavallı çocuklara yönelen anne babası da öğretmeni de dahil olmak üzere kimden gelirse gelsin şiddeti böyle maruz göstereceğim ama çocuk da çok şımarık şekline dönüştürmemesi lazım. Efendim bir reklam arası vereceğiz reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Reklamlarımızdan önce şiddetle alakalı ve çocukların okulda ceza adına gördükleri şiddetle alakalı birkaç şey söylemeye çalışmıştım. Şiddet maalesef şu anda günümüz toplumunun en sinsi tehlikelerinden bir tanesi. Gazetelere lütfen açın bir bakın. İnsanlar birbirlerini yiyor durumdalar. Ve şiddetin şöyle bir özelliği vardır ki işte onun için çok tehlikelidir. Sevgili öğretmenim lütfen çıkartma o çocuğu tahtanın önüne. İzzetini kırma çünkü ceza verdiğin o çocuk ceza vermeyi öğreniyor aynı zamanda. Çık dışarı diye kovduğun o çocuk şiddeti öğreniyor aynı zamanda. Çünkü şiddet psikolojik bulaşıcılık taşır. Şiddet psikolojik bulaşıcılık taşır. Sen öğretmenlik yapmayı şiddete yönelik olarak eğer yapmaya çalışıyorsan o takdirde bil ki o çocuğa aynı zamanda şiddeti öğretiyorsun sen. O çocuk dışarıda arkadaşıyla kavga yaptığında, o çocuk dışarıda arkadaşının kafasına taşı vurduğunda o çocuk içindeki senin akıttığın o şiddet duygusundan dolayı bir başkasına zarar verdiğinde vicdan azabı duyacak olan kişi de yine sen olmalısın. Bu aynı zamanda anne babalar için de geçerli. Şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim, çocuklarına karşı şiddet uygulayan, yani şiddet derken bunun içerisini defalarca söyledik, birazcık daha açmakta fayda var. Yani çocuklara küsmek de bir şiddettir. Çocuklara senin annen olmayacağım demek de bir şiddettir. Yani çocuğun ruhunu tahrip ederek, Ölü ruhları teslim alma seramonisi gibi çocuğun ruhunu teslim almaya çalışmak bir şiddettir. Defol odana demek de bir şiddettir. Sana mola veriyorum, git odana orada dur biraz ondan sonra gel yanıma demek de bir şiddettir. Kaşları çatmak da bir şiddettir. Gelirsem yanına deyip yumrukları sıkmak da bir şiddettir. İlla bir tokat vurmak değil. Yahut da kalabalık içerisinde çocuğun onurunu kırmak da bir şiddettir. ...bunların her birisi bir şiddettir. Ve şiddet gören kişi... ...benliğini korumak için... ...izzetini korumak için... ...saldırıya geçer. Şiddetin asıl tehlikeli tarafı budur. Onun için bu mikrofonlarda... ...neredeyse... ...sesim çıktığınca yalvarmak istiyorum. Şiddet, şiddet gören bir kişi... ...azarlanan kişi de şiddet görüyordur. Terslenen kişi de şiddet görüyordur. Şiddet gören bir kişi... ...onurunu korumak için saldırmak zorundadır. Kime? Kardeşine saldırır. Kime? Okuldaki arkadaşına saldırır. Dolayısıyla şiddet gören kişi... ...şiddet öğrenen kişi demektir aynı zamanda. Şiddet toplumu olmuşuz bakın rica ederim... ...bir bakın Türkiye'nin haline bir bakalım... ...dünyanın haline bir bakalım veyahut da. Ancak çocuk sevildikçe... ...ruhuna sıcacık dokunuldukça... ...hem öğrenme işlevi gerçekleşir... Hem de çocuğun onuru korunmuş olur. Çocuk neden biliyor musunuz benliğini korumaya çalışır kendisine hakaret edildikçe? Çocuk neden kendisine saldırılar oldukça, terslenip azarlandıkça birdenbire sinirlenir, öfkelenir, agresif tavırlar içerisine girer? Allah bir halife yaratacağım dedi. Ve bir halife yarattı insanı. Kendi ruhundan ruh verdi insanı. İşte insanın asli görevlerinden bir tanesi Allah'ın kendi ruhuna koyduğu o aziz ruhu. Allah'ın aziz ruhunu korumaya çalışma savaşıdır aslında insanın şiddete karşı tepkisi. Çocuğa defol diye bağırdığınızda çocuk eğer gidiyor kapıları tekmeliyor ise defol diye seslendiğiniz yer aslında Allah'ın bir halife diye yarattığı varlığın içerisinde Allah'ın ruhuna sesleniyorsunuz orada direkt olarak defol diye. Çocuk fiziksel bir varlık. Ama hitap ettiğiniz yer onun duyu dünyası. Defol diye seslendiğiniz, seni gelirsem gebertirim diye seslendiğiniz şeyde çocuğun korumaya çalıştığı şey ise içindeki aziz ruhunu korumaya çalışıyor. Ben bir halife yaratacağım dedi Allah ve aziz olan o insanı yarattı. Aziz olan insana dokunduğunuzda isterse bebeklik döneminde olun. Kaşlarınızı çatın bakalım bir çocuğa. Ne çıkıyor karşınıza? Bir yaşındaki bir çocuğa. Hemen dudaklarını büzüp ağlamaya çalışır. Neden? O içindeki aziz ruhu korumak için ağlamak da bir savunmadır aslında. Dokundurmak istemez o ruha. O yüzden bir kere daha belki konu açılmışken söyleyeyim. Şiddet psikolojik bulaşıcılık taşır. Şiddet gören Şiddet öğrenen kişidir. Ceza alan ceza vermeyi öğrenir. Eğer bir çocuk ceza vermeyi öğrendiyse yetişkinden, yetişkinin kendisine vereceği cezadan daha ağır bir cezayı çok defa yetişkine verir. Eğer bir çocuk anne babasından ceza alarak ceza vermeyi öğrendiyse, anne babasına bir ceza verirse o çocuk, Anne babanın verdiği cezadan daha ağır cezayı anne babalara verir. Eğer bir öğrenci öğretmeninden ceza almayı öğrendiyse, ceza vermeyi öğrendiyse, eğer bir gün o çocuk öğretmenine ceza verecek olursa, kendisine verilen cezadan daha ağır bir ceza verir. O yüzden şiddetten uzak bir toplum için başlangıçta belki de öğretmen arkadaşlardan ve anne babalardan başlamak lazım. ...okul koridorlarını... ...sıcacık, cıvıl cıvıl hale getirmekten... ...başlamak lazım. Bu konuda... ...duyarlı olmak lazım. Efendim, bir sonraki dinleyicimiz. Sevgili Adem Hocam... ...benim 29 aylık bir kızım var. İki haftadır sürekli bana... ...yapışık durmak istiyor, mızmızlanıyor... ...ve daha önce kendi... ...yapabildiği işleri artık yapmıyor. Mesela oyun oynarken... ...hemen yanındaki bebeğini almayıp... ...anneciğim sen ver diyor... Ayakkabılarını daha önce kendisi giyerken anneciğim giyemiyorum diyor. Yani çoğu şeye ben yapamam ki diyor. Yavrumun böyle sürekli mızmızlanan kucağımda oturmak isteyen bir çocuğa dönüşmesi beni çok üzüyor. Ayrıca söylemekten utansam da beni bunaltıyor. Bayramda iki hafta önce şehir dışına çıktık ve bayramı babaannesinde geçirdik. Orada akrabalarımızı çok az gören kızıma göre herkes yabancıydı. Haliyle benden ayrılmadı. Çevremdekiler bu çocuk sana bağımlı uzaklaştır biraz dediler. Ama ben bunun normal olduğunu düşünmüştüm. Kendisinden sadece mutfakta iş yaparken ayrıldım. Bu durumun hala devam etmesi normal mi? Ben nasıl davranmalıyım demiş dinleyicimiz. Şimdi 29 aylık bir çocuk hala embriyo dönemindedir. Yani ruhsal embriyo hala doğmuş değildir. Ne demiştik biz daha önceki programlarımızda? Çocuk 4 yaşında doğar. Daha önceki dönemlerde fizyolojik embriyo dönemindedir. Çocuğun ruhsal embriyo dönemi bitmiş olması yani dünyaya adım atmış olması ancak 3,5-4 yaşında meydana gelir. Dolayısıyla bu dönemde çocuk zaten anne bağımlısıdır. Ancak dinleyicimizin mesajına baktığımızda bir iki ilginç ayrıntı var. Daha önce kendi başına yaptığı işleri şimdi yapmamaya başladı. Ayakkabılarını daha önceden kendisi bağlar iken şimdi bağlamamaya başladı diyor dinleyicimiz. İşte burası ilginç bir ayrıntı. O takdirde şöyle düşünmenizde fayda var. Acaba çocuğunuz... Annesinden yeterince ilgi göremediğinden dolayı daha önceden gördüğü ilgiyi birazcık eksik olarak görüyor olmasından dolayı ayakkabılarını bağlattırırken annesinden ilgi görmek mi istiyor olabilir? Annesi daha önceden kendisine göstermiş olduğu ilgiyi biraz azaltmış olduğundan dolayı mı acaba yere düşen oyuncağını kendisi almak istemiyor... ...da annesine verdirttirmeye çalışıyor ve böylece annesiyle kopmuş olan iletişimini daha da kuvvetlendirmeye mi çalışıyor diye düşünebilirsiniz bu bir. İkincisi şöyle bir şey düşünebilirsiniz, acaba kızınız şu anda evin içerisinde iktidarı eleve geçirdi de keyif mi sürmeye başladı? Yani acaba bağımlı olan çocuğunuz değil de acaba siz mi kızınıza çok bağımlısınız? ve kızınıza öyle bir bağımlısınız ki her şeyi siz onun etrafında efendim böyle bir prenses gibi ona sunar iken kızınız da bunun keyfini mi çıkartmaya başladı? Anneciğim oyuncağım düştü verir misin? Anneciğim al ayaklarımı bir bağlar mısın? Anneciğim şunu yapar mısın? Anneciğim bunu yapar mısın derken acaba iktidarı, evdeki iktidarı kızınıza da kaptırmış olabilir misiniz? Bu iki Şeyden bir tanesi acaba hangisi size uygunsa bir bakmaya çalışın. Ha bu ikisi de uygun değilse yani ne kızınıza kaptırdığınızı düşünüyorsunuz iktidarınızı kızınız bu işin keyfini çıkartmıyor olduğunu düşünüyorsanız ne de efendim sevginizde bir azalma olduğunu düşünmüyorsanız o takdirde burada kararlıca davranmak lazım. Efendim kızınız ayağını uzatıyor efendim ayakkabımı bağla olur niye ben bağlayacakmışım? Haydi bakalım ben burada duruyorum. Bak ben kendi ayakkabımı bağladım ya da ben kendi ayakkabımı giydim. Şimdi de sıra sende. Sen ayakkabını bağlayacaksın. Hayır anne ben bağlamak istemiyorum. Bağlayacaksın. Konu kapanmıştır. Sen bağlamayı biliyorsun. Ayakkabını bağlayacaksın. benim oyuncağı düştü. Oyuncağını almak için sizi çağırıyor. Anne diye sesleniyor. Siz de geliyorsunuz yanınıza. Hemen yandaki oyuncağımı ver. Neden ben veriyormuşum kızım söyler misin? İşte sen vermeni istiyorum, uzanacaksın ve oyuncağını alacaksın diyeceksiniz. Burada kararlı tutumunuz önemli. Yani eğer çocuğunuzun kök problemi duygusal bir yoksulluktan kaynaklanmıyor, sevginizi azalttığınızı düşünmüyorsanız, çocuğunuz efendim evin içerisinde iktidarı da ele geçirdiğini de düşünmüyorsanız, çocuğunuz yeni bir davranış bozukluğu içerisine doğru gidiyor olduğunu şu anda düşünüyorsanız bu sözlerimle o takdirde, hiç böyle oyuncağını kaldırıp vermeler, ayakkabılarını bağlamalar, düğmelerini iliklemeler, hayır, hayır hayır hayır, asla yapmamanız lazım. Çocuğunuz kendi yeteneklerini kendisi tecrübe ederek geliştirmesi lazım. Anne olarak yapacağınız şey bu. Bu üçünden bir tanesi mutlaka size uygundur. Bunu uygulayın derim. Efendim Reyhan Hanım'ın mesajı şöyle sormuş. Benim sormak istediğim bir konu var. Kızım bu yıl ilkokul üçüncü sınıfa geçti. Birinci sınıfa başlarken çok güvendiğimiz bir öğretmene yazdırdık. Çok da iyi bir öğretmendi. Fakat ikinci sınıfta sorunlu bir hamilelik dönemi geçirdi ve doğuma kadar ayrıldı. İkinci dönem geçici bir öğretmen geldi. O da çocuklara pek uyum sağlayamadı. Sanırım nasıl olsa gideceğim düşüncesi vardı. Bu yıl geleceğini söyleyen birinci sınıftaki öğretmenimiz de tayin olup başka bir şehre gitti. Yine geçici bir öğretmen geleceğini söylüyor yöneticiler. Kızım artık okula gitmek istemiyor. Okulun ilk günü ilkokula başlarken bile ağlamadığı halde ağladı. Ne yapacağımı şaşırdım. Acaba okul değiştirsem kızım için nasıl olur? Kızıma sordum. O da başka okula gitme fikrine sıcak bakıyor. Bence hem öğretmen hem arkadaşlarını değiştirmek onun için zor olacak. Bilmiyorum, belki de ben yanlış düşünüyorum demiş Reyhan Hanım. Evet Reyhan Hanım. Bence siz yanlış düşünüyorsunuz. Çünkü çocuğunuzu böyle bir küvez içerisinde yetiştiremezsiniz. E o, o okulda öğretmenler, yani şimdi burada öğretmenlerin şiddete yönelik bir probleminden bahsetmiyorsunuz. İdari bir efendim sorundan bahsediyorsunuz. Bir öğretmen hanımın çocuk dünyaya getirmesiyle çocuğunuzun yanından ayrılmış. Daha sonraki öğretmen tayini çıkmış. Ondan sonraki öğretmen gelememiş. Ondan sonra vesaire olmuş. Yani olabilecek bir şeyden bahsediyorsunuz. Şimdi çocuğunuzu küvezin içinde yetiştiremezsiniz. O okuldan kaçır öbür okula götür. Orada da bir başına iş geldi. Yani yönetimsel bir takım şeyler oldu. Oradan da kaçır öbür tarafa. Olmaz olmaz. Yani öbür taraftan üçüncü sınıfa giden bir çocuk. Artık o ilk dönem erken çocukluk döneminin bir takım... Hallerinden de uzak olan bir çocuk. Dolayısıyla biraz direnç kazanması lazım. Dolayısıyla çocuğunuzu efendim şeyin içerisinde kundakta sağa sola kaçırmak yerine hayır okuluna devam edecek. Birazcık destek olmaya çalışın. Onun efendim bu mızmızlanmasına ağlamalarına vesairelerine siz de duygusal olarak sanki eşlik eder gibi siz de ağıt yakmayın. Kızınıza cesaret vermeye çalışın. Çünkü kızınızı başka bir okula götürürseniz aynı sizin düşündüğünüz gibi bu sefer okulda arkadaşlarını da terk etmiş olacak. Şimdi sadece öğretmeni belki de yok başka bir öğretmen olacak ama okulu değiştirirseniz arkadaşlar da değiştirmiş olacaksınız. E o okulda da başka bir problem çıktı ne olacak? O zaman da o okulda mı değiştireceksiniz? Yok yok bence biraz direnç kazanması lazım çocuğunuz. Çünkü 3. sınıfa giden bir çocuğun halleri değil bu hal. Siz de kendinize şöyle bir baksanız acaba, acaba bende mi çok çocuk bağımlısı oluyorum yahut da bende mi çocuk bağımlısıyım çocuğumun her şeyini ben ona hazırlamaya çalışırken acaba hayatını mı zorlaştırıyorum diye düşünmenizi tavsiye ederim Reyhan Hanım. Efendim bir sonraki dinleyicimizin sorusu benim 17 yaşında bir oğlum var. Biz yurt dışında yaşıyoruz. Hmm. Benim oğlum olması zor bir hayalin peşinde. Neymiş hayali? Türkiye'de köydeki akrabalarımızın hayvanları var. Ve o bunlardan yola çıkarak Ege bölgesinde yapılan boğa güreşlerine merak saldı. Bana diyor ki anne en büyük hayalim bir boğam olup onu güreştirmek hem de en büyük diyerek bunda ne kadar arzulu olduğunu gösteriyor. Küçüklüğünden beri hayvanlara sevgisi vardı. Özellikle de büyük hayvanlara. Bu zamanla köyde de gördüğü için dana ve buzağı gibi hayvanlarda yoğunlaştı ve en sonunda boğada kaldı. Köyde yaşamak, orada veteriner olmak vesaire istemiyor. Bu sene sınavlara girecek. Biz anne baba olarak bu durumda bu hayali desteklemeli miyiz yoksa başka yönlere mi kayması için çabalamalıyız demiş dinleyicimiz. Yurt dışından yazan bu dinleyicimizin duygularını çok iyi şekilde anlıyorum. Çocuğunuzu da anlıyorum. Çünkü öyle yurt dışında boğa, inek, kuzu vesaire gibi görebileceği ortamlar çok yok. Beton ve mekanik bir yaşam olduğu için çocuk burada bir köy yaşamına geldiğinde... Efendim Oradaki doğal hali gördüğünde kendini kaptırıyor gidiyor. Yurt dışında yaşayan birçok dinleyicilerimiz Türkiye'ye geldiklerinde geriye dönerken çocuklarında bırakılan en büyük tesirin köy yaşamının doğallığı olduğunu zaten söylüyorlar. Şimdi yalnız sizin burada bir yanılma yeriniz var. Neresi o? Diyorsunuz ki çocuğun hayvanlara karşı çok büyük sevgisi var. Hayvanlara sevgi duyduğunu söylüyorsunuz ama... Bu nasıl bir sevgidir ki öyle sevdiği hayvanı boğa güreşi gibi vahşi bir şeyin içerisinde efendim, güreş tutmaya götürüyor. Hayır hayır siz çocuğunuzun hayvan sevgisi olduğunu düşünürken acaba bir dikkat edin çocuğunuzda hayvanlara karşı bir ilgi olabilir mi? Ve güçlü bir hayvana olan ilgisi acaba çocuğunuzun ezilmişliğinden kaynaklanıyor olabilir mi? Bunun adına hayvan sevgisi diyemeyiz. Hayvan sevgisi olmuş olsa o takdirde siz diyorsunuz ya veteriner olmak istemiyor. O takdirde çocuğunuz veteriner olmaya doğru istek duyar. Halbuki şu anda çocuğunuz hayvanlara karşı ilgi duyuyor. Boğa güreşi gibi vahşi bir şeyle iki hayvanı dövüştürmek gibi efendim bir insanın normalde seyrinden vicdanının sızlayacağı bir şeye doğru ilgi alaka duyuyor ise buna hayvan sevgisi diyemeyiz. Şimdi peki ne yapmamız lazım? Desteklemeli miyiz yoksa başka bir yöne mi yönlendirmeli miyiz? Efendim eğer eğitimine çok zarar vermiyor ise çok şey yapmayın, karışmayın. Eğitiminde çocuk devam ediyor. Efendim, bir taraftan da böylesi bir ilgi ve merağı var. Ama ona kullanacağınız cümleler biraz vicdanına hitap eden cümleler olması lazım. Yani biraz önce benim söylediğim ve sizin de içinizin yandığı gibi hayvanları güreştirmenin, hayvanları dövüştürmenin çok da insancıl bir şey olmadığını çocuğunuzla konuşup belki bir hayvanın dövüşmesi sırasında bir boğanın, efendim bir başka hayvanın deve güreştiriyorlar, horoz dövüştürüyorlar. Bunların hayvanların aslında Acı çektiği bir şey olduğuna yönelik çocuğunuzla konuşmanız ve çocuğunuzun vicdanını biraz hareket ettirmenizde fayda var. Bu bir yönlendirme şeklinde değil ama zaman zaman konuşmalar şeklinde olsun ki çocuğunuz aslında hayvan sevdiğini zannederek aslında hayvanlara zarar verme yoluna gittiğini ki 17 yaşında olduğu için böyle söylüyorum kendi kendine idrak ediyor olsun Efendim bugünlükte bize ayrılan süremizin sonuna geldik. Bugün çarşamba ve bu haftalık programlarımız son buldu. Haftaya pazartesinden itibaren programlarımız başlıyor. Haftaya 3 gün olacak programlarımız. Pazartesi 11 ile 12, salı günü 11 ile 12, çarşamba günü 11 ile 12 arasında birlikte olacağız. Ve önümüzdeki haftadan itibaren canlı yayında...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 Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı burç yazıp boşluk bırakarak 37 şeriye gönderebilirsiniz. <Gülüyor> Çocuklayıp geçmeyin, her salı ve çarşamba Türkiye Saati'yle 11'de radyonuz burç atandı.